Suriye'deki savaş devam ediyor. Henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Ve yaklaşık 7 yıldır Suriye'yle Türkiye'nin birçok bölgesinde özellikle ile sınırlı olan illerimizde başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde yaşıyorlar. Hayattan devam ediyorlar. Yani verileri herkes takip ediyordur. Çok hani belki detaya girmeye gerek yok ama yüz binlerce çocuk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 Belediye hizmetleriyle olduğu gibi bu alanda da hem Suriyelilerin ve ev sahibi toplumların mesleki eğitimlerin, mesleki niteliklerinin, mesleki becerinin geliştirilmesine destek oluyoruz. Suriyelilerin Türkçe dil becerilerini geliştirerek iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Öte yandan yaşam becerileri gibi daha destekleyici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 potansiyelini hayata geçirebilecek destekleri yerel paydaşlarımızla birlikte hayata geçiriyoruz. Ki bundan Damla Hanım biraz önce bahsettiniz. Bu bağlamda özel sektörün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 ...bir programı yürütüyoruz. Son olarak belki şunu söyleyebilirim. E, UNDP Türkiye'nin yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yaklaşımı... ...dayanıklılık temelli... E, ...kalkınma yaklaşımını biz destekliyoruz. Yani bundan kastımız nedir? Biraz somutlaştırmak gerekirse... ...insani yardım çabalarını e, tamamlayıcı... E, ...gelen Suriyelilerin kendi kendilerinin yetebilirdiklerini... E,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 bir iki rakam verelim yine Tabii. ben rakam için girdim araya <gülüyor> Gaziantep'te şehir nüfusu 1800 800 Hı -hı. 1 milyon 800 bin ile 1 milyon 900 bin evet. arasında idi 450 bin civarında 400 ile 460 bin arasında rakamlar veriliyor Suriyeli <gülüyor> Gaziantep'e yerleşiyor bu da mevcut nüfusun %25'inin %25'i kadar bir artışın son 7 evet. yılda olduğunu gösteriyor yani şu an yaşayanların %20'si Suriyeli orada Hı -hı.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 Bir taraftan da bu bölgedeki ihracat rakamlarına baktığımızda da arttığını görüyoruz krizden sonra. Yani Suriye'ye veya başka Arap coğrafyalarına hı hı. ihracat rakamları artıyor. Bunun da aslında o coğrafyaların hayatını bilen, onun içinde yaşayan bir miktar Suriyelinin Türkiye'ye gelmesi ve onlarla yapılan işbirliklerinin sonucunda ortaya çıktığı da anlaşılıyor. Yani normalde o bölgeye satış yapmayan pek çok iş insanının, iş kurumunun diyeyim ona veya işte...